Kentin Kuşatılması Otağını çadırlara ve dağlara kurarak yükseklerden bir kartal gibi süzdü kenti ve hendekler kazdırarak ordugah gerisinde gece kente salacağı yıldırımlarını gizledi. Heraskov. Orenburg'a yaklaşırken kafaları kazınmış bir prangalı mahkumlar kalabalığı gördük. Celladın kırbacı yüzlerinin biçimini değiştirmişti. Kışla askerlerinin denetiminde savunma mevzileri yapımında çalışıyorlardı. Kimileri kürekle toprağı belliyor, kimileri hendeklerden çıkardıkları süprüntüleri el arabalarıyla taşıyorlardı. Toprak tabyada duvarcılar kentin surlarını kerpiçle onarıyorlardı. Nöbetçiler bizi kapıda durdurup kimlik belgelerimizi istediler. Çavuş Belegorz Kalesi'nden geldiğimi öğrenir öğrenmez Dost Doğru Generale çıkardı beni. General bahçedeydi. Sonbaharın serin soluğuyla çıplaklaşan elma ağaçlarını gözden geçiriyor, bahçıvanın yardımıyla özene bezene çapıt sarıyordu onlara. Derin bir sükunet, sağlık ve esenlik okunuyordu yüzünde. Gelişim sevindirdi onu. Hemen tanığı olduğum korkunç olayları anlatmamı istedi. Her şeyi bir bir anlattım. İhtiyar beni ilgiyle dinliyor, bu arada kuru dalları budamaktan da geri kalmıyordu. Acıklı hikayem sona erdiğinde, ''Zavallı Mironov'' dedi. Çok yazık, iyi bir subaydı. Bayan Mironov da çok iyi bir kadındı. Hele mantar salamurası yapmaktaki ustalığına diyecek yoktu doğrusu. Ya Maşa? Yüzbaşının kızı, o ne oldu? Maşanın kalede papazın karısının yanında kaldığını söyledim. General, vay vay vay, işte bu çok kötü, dedi. Haydutların sağa solu belli olmaz. Zavallı kız ne yapar orada? Belegorsk Kalesi'nin uzak olmadığını, zavallı Belegorsluların kurtarılması için ekselanslarının ordu göndermekte gecikmeyeceklerini umduğumu söyleyerek karşılık verdim. General kuşkuyla salladı başını. ''Bakalım hele'' dedi. ''Konuşacağız bunu. Bana bir fincan çay içmeye gelmenizi rica ederim. Savaş kurulu toplanacak bugün. Pugaçev'in yaptığı dengesizlikler ve ordusunun durumu üzerine bize güvenilir bilgiler verebilirsiniz. Hadi, o zamana kadar gidip dinlenin şimdi.'' Kalacağım evi Saveliç düzene koymuştu bile. Oraya gidip belirli zamanın gelmesini beklemeye koyuldum. Toplantı saatini iple çekiyordum. Alın yazımın üzerinde büyük etkisi olabilecek bir toplantıydı bu. Belirtilen saatte komutanın odasında boy göstermekte gecikmediğimi okuyucu kolayca anlamıştır. Orada kent memurlarından biriyle karşılaştım. Aklımda yanlış kalmadıysa gümrük müdürüydü bu. Şişman, pembe yanaklı bir ihtiyardı. Sırmalı kadifeden bir kaftan vardı üzerinde. Bana Ivan Kuzmiç'in başına gelenleri anlattırdı. Onunla vaftiz akrabalığı varmış. Sözlerimi sık sık tamamlayıcı sorularla, öğretici uyarılarla kesiyordu. Bunlar onun savaş sanatından anlamasa bile zeki ve doğuştan akıllı bir kimse olduğunu gösteriyordu en azından. Bu arada savaş kurulunun öteki üyeleri de yerlerini aldılar. Aralarında generelden başka ordudan olan yoktu. Herkes yerleştikten ve kendilerine birer fincan çay sunulduktan sonra sorunu olabildiğince açık ve ayrıntılı bir biçimde ortaya koyan general şöyle bağladı sözlerini. ''Şimdi baylar, isyancılara karşı takınacağımız tavır konusunda karar almamız gerekiyor. Saldırımı, savunma mı? Her iki yönteminde kendilerine göre yararlı ve zararlı yanları vardır. Düşmanın en kısa zamanda yok edilmesi için saldırı harekatına daha çok umut bağlanabilir.'' ''Buna karşılık savunma harekatı çok daha tehlikesiz ve güvenlidir. Şimdi yasa gereğince, yani en küçük lütbeden başlayarak oyları toplayacağız.'' Burada bana döndü. ''Bay Asteyman. lütfen düşüncelerinizi belirtin.'' Kalktım, kısa ve özlü sözlerle Pugaçev çetesinin niteliğini belirterek, Düzmece'nin düzenli bir askeri birlik karşısında tutunamayacağını kesinlikle belirttim. Sözlerim belli ki hiç hoşuna gitmemişti memurların.'' ''Bir delikanlı toyluğu, gözü karalığı görüyorlardı onda. Homurtular yükseldi. Birinin süt kuzusu diye mırıldandığını kulaklarımla işittim. General bana döndü. Gülümseyerek, "bayas teğmen dedi. ''Savaş kurallarında ilk oylar genellikle savunma harekatından yana verilir. Bir yasadır bu. Şimdi oyları toplamaya devam edelim. Müdür bey, sizin düşünceniz nedir?'' Sırmalı kadifeden kaftan giymiş ihtiyar, içine adam akıllı rom karıştırdığı üçüncü çay fincanını bir solukta yuvarladı ve generale ''Bence efendimiz ne saldırı ne de savunma harekatına girişmenin gereği yok.'' diye karşılık verdi. Şaşıran general ''Nasıl olur müdür bey?'' diye karşı çıktı. ''Ya savunma harekatını benimseyeceksiniz ya saldırı. Üçüncü bir taktik hareket yoktur.'' ''Efendimiz satın alma harekatına girişiniz.'' ''Ha ha ha! Son derece akıllıca bir düşünce. Satın alma harekatını da taktik harekat sayacak. ödünüzden yararlanacağız. Serserinin başına örtülü ödenekten yetmiş hatta yüz ruble koyabiliriz.'' Ve o zaman gümrük müdürü atıldı. ''Bu serseriler başbuğlarını prangaya vurup getirmezlerse gümrük müdürü değil kırgız davar olayım. General.'' Bunu sonra daha ayrıntılı olarak görüşürüz dedi. Fakat ne olursa olsun savaşa hazırlanmamız gerekiyor. Baylar, oylarınızı yasa gereğince belirtmenizi bekliyorum. Kimse benden yana çıkmadı. Bütün memurlar, ordunun güçsüzlüğünden, başarının güvenilmezliğinden, saldırıya geçmenin bağışlanamaz bir serüvencilik olacağından ve buna benzer şeylerden söz ettiler. Herkes açık savaş alanında silahın şansını denemektense topların ve surların gerisinde güvenlik içinde kalmanın daha akıllıca bir iş olacağı kanısındaydı. Neden sonra bütün görüşleri dinleyen general piposunun külünü temizledi ve şu söylevi çekti. Baylar, bana gelince ben tümüyle Bay As Azteğmen'in görüşünden yana olduğumu bildirmek zorundayım. Çünkü bu görüş saldırı harekatının hemen hemen her zaman savunma harekatına üstün olduğunu gösteren taktik belgelere dayanmaktadır. Burada durdu, piposunu yeniden doldurmaya başladı. Gururum okşanmıştı aralarında hoşnutsuzluk ve tedirginlikle fısıldaşan memurlara şöyle tepeden bir bakış fırlattım. Piposundan derin bir nefes alan general, ağzından burnundan koyu bir duman yığını salıverirken, ''Fakat beyler!'' diye sürdürdü sözlerini. ''Konu, Yüce Çariçe'nin bana emanet ettiği bölgenin güvenliğiyle ilgili olunca, böyle büyük bir sorumluluğu üstlenmeyi göze alamam. Yani kentin içinde kuşatmayı beklemenin, düşmanın saldırısını topçu ateşiyle ve olanaklar el de bir çıkış hareketiyle püskürtmenin daha akıllıca, daha güvenilir bir davranış olduğunda birleşen oy çokluğuna katılıyorum. Tepeden bakma sırası memurlardaydı. Toplantı sona erdi. Kendi görüşüne aykırı olarak bilgisiz ve deneysiz adamların görüşlerini izleyen bu saygıdeğer askerin güçsüzlüğü karşısında üzüntü duymamak elde değildi. Söz konusu toplantıdan birkaç gün sonra Pugaçev'in verdiği sözü tutarak Orenburg üzerine yürüdüğünü öğrendik. Kale burçlarından isyancıların ordusuna baktım. Belegork saldırısından bu yana sayıları on kat daha artmış gibi geldi bana. Aralarında Puga evin egemenliği altına giren kalelerin küçük topçu birlikleri de vardı şimdi. Sonra kurulun aldığı kararı anımsayarak Orenburg surları gerisinde daha uzun süre kalacağımı gördüm ve üzüntüden ağlamaklı oldum. Orenburg kuşatmasını anlatacak değilim. Aile notlarına değil, tarihe mal olmuş bir olaydır bu. Fakat kısaca söylemem gerekirse, yöneticilerin kısır görüşlülüğü yüzünden ahali için öldürücü bir şey olmuştu bu kuşatma. Açlığa ve her türlü yıkıma katlanmak zorundaydılar. Orenburglular dayanılmaz günler geçirdiler. Herkes büyük bir umutsuzluk içinde alın yazılarının nereye varacağını bekliyordu. Pahalılık tek sözcükle korkunçtu. Evlerin avlusuna düşen top gülleleri kimseyi şaşırtmıyordu. Hatta Pugaçev'in saldırıları bile umursanmaz olmuştu artık. ''Ben can sıkıntısından patlıyordum. Zaman geçiyor, bütün yollar kesildiği için Belegors Kalesi'nden mektup gelmiyordu. Ayrılık gitgide dayanılmaz olmuştu. Maria Ivanovna gözümde tütüyor, alın yazısının belirsizliğini düşündükçe içim acıyla burkuluyordu. Gönlümü küçük çarpışmalarla avutabiliyordum bir parça. Pugachev'in sayesinde iyi bir ata sahip olmuştum.'' Zaten az olan yiyeceğimi onunla paylaşıyor, her gün sırtına binip kent dışına çıkarak Pugaçev süvarileriyle yapılan çarpışmalara katılıyordum. Bu çarpışmalarda üstünlük hep karşı yanda kalıyordu. Çünkü canilerin elinde top vardı, iyi hayvanlara sahiptiler. Üstelik zilzurna sarhoş saldırıyorlardı. Kentin güçsüz süvari birliği onları alt edecek durumda değildi. Kimi zaman açlıktan bitkin düşmüş piyade birliklerimizin de savaş alanına çıktığı oluyordu. Fakat kalın kar tabakası dağınık düşman süvarilerini gözden gizliyordu. Topraklarımız toprak tabyanın üstünde boşu boşuna gümbürdüyor, savaş alanına çıkınca da çakılıp kalıyor, atların bitkinliği yüzünden ilerleyemiyorlardı. Taktik harekatımız uygulama bu durumdaydı. Orenburg memurlarının sağduyu ve akıllılık dedikleri şey bu sonucu vermişti işte. Bir gün adam akıllı kalabalık bir düşman birliğini nasıl olduysa dağıtıp kovalamaya başladığımızda arkadaşlarından geri kalan bir kaza yetiştim. Tam Türk yapısı palamı sallamak üzereyken adam kalpağını çıkararak ''Selam Piotr Andreiç. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah.'' diye bağırmaz mı? Baktım, bizim çavuş. içim anlatılmaz bir sevinçle doldu. ''Selam Maksimic.'' dedim. ''Belagorsan çıkalı çok oldu mu? Yeni geldim Aziz Piotr Andreiç. Daha dün gördüm. Size de bir mektubum var.'' Heyecandan soluğum kesilmişti. ''Hani nerede?'' diye bağırdım. Maksimic elini koynuna sokarak ''Burada işte.'' diye karşılık verdi. ''Onu ne yapıp edip size ulaştıracağım konusunda palaşaya söz vermiştim.'' Bunu söyleyip katlanmış bir kağıt parçası uzattı bana ve tozu dumana katarak uzaklaştı. Kağıdı açtım. Bir solukta aşağıdaki satırları okudum. ''Tanrı birdenbire babamdan annemden yoksun kıldı beni. Şu dünyada ne bir akrabam ne bir koruyucum var.'' ''Her zaman iyiliğimi istediğinizi ve herkese yardıma hazır olduğunuzu bildiğimden size başvuruyor, bu mektubun elinize ulaşması için Tanrı'ya yalvarıyorum.'' Maksimic onu size ulaştırmak için söz verdi. Yine Maksimic'in palaşeyi anlattığına göre sık sık kaleden çıkıp çarpışmalara katıldığınızı görüyormuş uzaktan. Kendinizi hiç sakınmıyor, sizin için gözyaşları akıtarak Tanrı'ya yakaranları düşünmüyormuşsunuz. ''Uzun süre hasta yattım.'' İyi olduktan sonra burada babamın yerine komutanlığı ele alan Alexey Ivanoviç papaz Gerasim'in gözünü Pugaçev'le korkutarak beni zorla onun elinden aldı. Şimdi kendi evimizde tutuklu olarak yaşıyorum. Alexei Ivanoviç kendisiyle evlenmeye zorluyor beni. Canilere yeğeni olduğumu söyleyen Akulina Panfilona'yı yalanını çıkarmakla hayatımı kurtardığını ileri sürüyor. Fakat Alexey Ivanoviç gibi bir adamın karısı olmaktansa ölürüm daha iyi. Bana çok merhametsiz davranıyor. ''Düşüncemi değiştirmez, ona karı olmayı kabul etmezsem, beni canilerin ordugahına yollayacağını söylüyor. ''Lizaveta Harlova'nın başına gelen sizin de başınıza gelir.'' diyor. ''Düşünmek için bana biraz zaman vermesini rica ettim kendisinden. Üç gün daha beklemeye razı oldu. Eğer üç gün sonra ona varmazsam, gözümün yaşına bakmayacakmış. Azizim Piotr Andreiç, tek umudum sizsiniz. Beni, bu zavallı kızı kanatlarınızın altına alın.'' ''Bize yardım kuvveti gönderilmesi için generale, bütün komutanlara yalvarın. Olanaklar varsa kendiniz de gelin. Her zaman size bağlı, zavallı yetim.'' Maria Mironova Mektubu okuyup bitirince çıldıracak gibi oldum. Zavallı atımı kıyasıya mahmuzlayarak kente yollandım. Kızcağızı kurtarabilmek için yol boyunca kafa patlatıyor fakat hiçbir çözüm yolu bulamıyordum. Kente dört nala girip atımı dost doğru komutanlığa sürdüm. Yıldırım gibi generalin odasına daldım. General, lüle taşından piposunu tüttürerek bir aşağı bir yukarı dolaşıyordu. Beni görüp durdu. Görünüşüm şaşırtmış olmalıydı onu. Bu soluk soluğa gelişimin nedenini sordu kaygıyla. ''Efendimiz'' dedim. ''Şu anda öz babanmışsınız gibi başvuruyorum size. Yalvarırım geri çevirmeyin dileğimi. Hayatımın bütün mutluluğu sizin vereceğiniz karara bağlı olacak.'' Şaşıran ihtiyar, ''Hayrola azizim'' dedi. ''Nedir? Söyle, ne yapabilirim senin için?'' ''Efendimiz, bana bir bölük askerle 50 tane kazak verin. Gidip Belegors Kalesi'ni düşmandan temizleyeyim.'' Herhalde çıldırdığımı sanan general, ki yanılmıyordu, yüzüme dik dik baktı. ''Neden sonra? Nasıl olacak bu?'' dedi. ''Belegors Kalesi'ni nasıl temizleyeceksin düşmandan?'' ''Ben coşkuyla söz veriyorum.'' diye bağırdım. ''Başaracağım bunu. Yeter ki isteğimi yerine getirin.'' General başını sallayarak ''Olmaz delikanlı.'' dedi. Ara bu kadar açılınca düşman baş stratejik noktayla bağlantınızı kolayca keser ve üzerinizde kesin bir zafer kazanır. Kesilen bağlantı, onun taktik harekat konusunda yeni bir söyleve başlamak üzere olduğunu görünce korktum. Sözünü kesmekte acele ettim. Yüzbaşı Mironov'un kızı mektup yazmış. Yardım istiyor benden. Şvabrin kendisiyle evlenmeye zorluyormuş onu. Öyle mi? Şu koca şelm. Shvabrin yok mu? ''Bir elime geçsin, 24 saat içinde yargılatıp kare korkuluğunda kurşuna dizdireceğim. Fakat şimdilik dişimizi sıkmaktan başka çare yok.'' Artık kendimi yitirmişcesine, ''Dişimizi sıkmak mı?'' diye haykırdım. Fakat o bu arada Maria Ivanovna ile evlenecek. General, ''Canım varsın evlensin.'' diye düşüncesini belirtti. ''Ne çıkar bundan? Hatta şimdilik Şivabri'nin karısı olması daha iyi. Kendine bir koruyucu bulmuş olur hiç değilse.'' Onu kurşuna dizdikten sonra Tanrı büyüktür, nasıl olsa yeni bir kısmet çıkar Maria Ivanovna'ya Sevimli dulların şansı açıktır Yani kızlardan daha kolay koca Buluyorlar demek istiyorum Umutsuzluktan boğulur gibi Onu Şıvabrin'e kaptırmaktansa ölürüm Daha iyi dedim İhtiyar vay vay vay Dedi Şimdi anlıyorum Demek Maria Ivanovna'ya tutkunsun O, o zaman başka Zavallı delikanlı ama yine de ne bir bölük asker ne de elli kazak verebilirim sana. Çılgınca bir hareket olur bu. Böyle bir sorumluluğu üstlenemem. Başımı eğdim. Derin bir umutsuzluğa kapılmıştım. Ansızın şimşek gibi bir düşünce geçti aklımdan. Bunun ne olduğunu eski romancıların söylediği gibi okuyucu gelecek bölümde öğrenecek.